Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberlik göreviyle ilk buluştuğu Hıra mağarasına ait hatırayı, çocukluk belki de bebeklik günlerimizden beri biliriz. İşte bir mağarada Mekke'deyken, bir mağarada Cebrail aleyhisselam geldi, oku dedi, ben okuma bilmem dedi, okuyacaksın dedi, ben okuma bilmiyorum dedi, sıktı onu, ve korktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mağaradan indi. Khadice validemizin yanına gitti. Bildiğimiz meseledir bu. Bunu anlatmak için söz etmiyorum. Kardeşler biz ümmeti Muhammediz. Sallallahu aleyhi ve sellem taştan su çıkarmak zorunda bir ümmetiz biz. İnsanlık için çıkarıldık. Bütün insanlığın kederleri ve sıkıntıları, umudu bizim omuzlarımıza yüklenmiş bir ümmetiz biz. Biz cennete girmek kadar, cennete götürmek de görevi olan bir ümmetiz. Hiçbir şeyi sıradan ve basit göremeyiz sivrisinekten file kadar her şey bizim gözümüzde büyüktür, önemlidir. De, bu iş böyledir de, bir peygamberin bir mağarada huzur bulmak için tefekkür ederken, onunla Rabbinin ilk buluşmasının ikra, oku, sözüyle başlamasından derin manalar çıkaramaz mıyız biz böyle bir ümmetken? Şu dünyada belki de milyonlarca dernek, binlerce devlet kurulmuştur. Bu milyonlarca derneğin, binlerce devletin tüzükleri, senetleri, yasaları olmuştur. Geçmişte Gelecekte ve şimdi herhangi bir zamanda şu toprakların üstünde kurulan derneklerden birinin vakıflardan birinin devletlerden birinin herhangi bir tanesinin ilk maddesi okumakla başarmış mıdır hiç? Okumak eylem <gülüyor> okumak eylemiyle bizim kadar bağı bulunan bir okul bile var mıdır dünyada? Bir okul, bir üniversite var mıdır? Kuruluşunun kararnamesinin birinci kelimesi okuyacaksın diye başlıyor. Herhangi bir üniversitenin kuruluş kanun kararnamesine bir bakınız Allah aşkına. Okumakla başlıyor mu? ismiyle, soyadıyla başlar. Filan yerdeki arazi üzerine, filancanın adına, filan üniversite kurulmasına, karar verilmiştir madde 1. Madde 2, bu üniversitenin sorumlusu şudur. Madde 3, bu kanuna göre, ondan sonra da bu üniversitenin, ders kitapları şu olacak diye, bin birinci maddesi belki olur. Ama, bütün insanlığın, dini olarak, Allah'ın gönderdiği İslam ki kıyamete kadar belki de binlerce sene insanlığın cennet veya cehenneminin kararının verileceği bir nizamname olarak Allah İslam'ı gönderdi. Henüz ben İslam'ı gönderdim, sen de peygamberimsin demeden, kimsin sormadan, ben filancayım demeden, ben Cebrail'im demeden, ikra ya Muhammed diye başladı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz, Kur'an'ımızdan, Fil suresini okur, vay be Ebrehev ne fena yapmış, kuşlar diye masal gibi gelip geçersek, Peygamberimiz bir dağda inziva halindeyken, aleyhissalatu vesselam, Cebrail aleyhisselam gelir daha selamun aleyküm Muhammed demeden ikra oku diye başlar. Biz Allah'ın kitabından Karun'u, Firavun'u, Haman'ı, Nemrud'u öğrenir de, bu olayların tamamını bir varmış bir yokmuş mantığıyla dinlersek, bu ümmetliğin içini neyle doldururuz? Kardeşlerim, Kendim sizler ve bütün bakış açısı itibariyle umuma dert arz etmek bakımından söylüyorum. Dünya üzerinde bizim ekmek su gibi kitap ve okumak kelimelerini kullanıyor olmamız lazımdı. Biz tansiyonumuz yükselince, başımızı ağrınca, kalp sıfazımı geçirince, Romatizmamız olunca, dizimiz tutmayınca ilaç gibi kitaplar okuyan bir ümmet olmalıydık. Çünkü bizim hayatımız oku emriyle başladı. Okumak biziz. Bu ümmet oku ümmetidir. Evlerimizde kitaplığımız herhangi bir mobilya aracından daha değerli, daha çok yer işgal ediyor olmalıydı. Bu ümmet bütün dünya milletlerinin arasında çocuklarına plastikten, tahtadan, süngerden oyuncak kitaplar yapan bir ümmet olmalıydı. Çocuklarının oyuncağını bile kitaptan yapan bir ümmet olmalıydık biz. Biz ki ümmet olarak girdiğimiz ilk savaşta, ilk Bedir muharebesinde, Meleklerin, kafirlerin ellerini kollarını bağlayıp ashab-ı kiramın önüne esir olarak diz çökerttiği bir savaşta on kişiye okuma yazma öğreten serbest kalacak diye kanun koymuş bir peygamberin ümmetiyiz biz. Öyle büyük bir zaferi bile okuma yazma ile süslemiş, perçinlemiş bir peygamberin ümmetiyiz biz. Kendisi okuma yazma bilmediği halde okumaya ve yazmaya ibadet değeri veren alimleri şehitlerle yarıştıran bir peygamberin ümmetiyiz biz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kardeşlerim Allah'tan niyazım şudur ki ben bu alemden çekilmeden Müslümanların bayramlarda veya diğer ziyaret işlerinde, mesela kız bakmaya gittiklerinde, nişana gittiklerinde, klikoz deposu ve hastalık çukuru olan çikolatalar, lokumlar yerine son çıkan bir kitabı hediye olarak götürdüğü günü Allah bana göstersin diye niyaz ediyorum. Büyük bir alime bile ziyarete giderken, ya çürüdü mü çürümedi mi belli olmayan, doktorların yeme şöyle zehir olur dediği, Şekerleri bir alime bile götüren Müslümanlar yerine kız bakmaya gidiyoruz, nişana gidiyoruz, koca bir paket. insanlar kız bakmaya geldiklerinde, nişana geldiklerinde bile elinde bir kitap paketi hediyesiyle giden günlerini bu ümmetin Allah bana göstersin diye niyaz ediyorum. O günleri görür müyüz bilmiyorum ama öyle günlerle bu ümmet hayata başlamıştı onu biliyorum. Onu gördük, Kur'an'ımızdan gördük. Biz yabancısı değiliz, okumanın yabancısı değiliz, kitabın yabancısı değiliz, yazının yabancısı asla değiliz biz. Keşke biz bir arkadaşımızı ziyarete gittiğimizde, bir akrabamıza çay içmeye gittiğimizde, sıla-i rahime gittiğimizde, biz o evden çıkarken o evin çocukları, amca ne çikolata getirdi diye pakete çullandıkları hikaye var ya çocuk yapar muhakkak, baba amca bize ne kitap getirmiştir bir bakalım diye, senin bıraktığın hediyeyi ailece açıp, o yeni çıkmış bir kitapmış, Gazali'nin filan kitabının filan baskısıymış, ay Allah razı olsun dedikleri günü bu ümmet görür mü diye merak ediyorum. Görmedikçe de zaten, zirvede, dağın zirvesinde okuyan bir ümmet olduğumuz halde, en zirvede, inzivada iken bile okuma emriyle başlayan bir ümmet olduğumuz halde, klimalı odalarda, kaloriferli odalarda okuyamadığımız için düştüğümüz bu zilletten de kurtulmayacağımız belli bir şeydir bizim. Kardeşler, okuyan bir ümmetiz. Okumayı ibadet kabul eden bir ümmetiz. Biz okuruz. Başımız ağardığı için okuruz. Okuyunca başımız ağırmaz. Uykumuz gelsin diye okuyamayız biz. Yatarken kitap okunmaz, emzik takılır çocuğun ağzına. Rahat uyusun diye, ağlamasın diye. Şöyle yatmadan önce dinlenmek için bizim Müslümanların romanı bile okunmaz. Değil ilmi kitabı. Biz onun aksine yatmadan önce şu kitaba bir bakayım dediği için, Sabah ezanı ile beraber kitabı elinden bırakan, uykusu bir daha gözüne gelmeyen ümmetiz biz. Bu ümmetin geçmişinde saçına bağladığı ipi duvarda bir çiviye bağlayarak şöyle uyuklayacak olsam saçı asılacağı için sabaha kadar uyuyamayıp sabaha kadar kitap okuyan insanlar vardı bizim tarihimizde. Para verip kitap almaya Kudreti yetmediği için akşam kitapçı dükkanlarına gidip beni buraya kapat ben sabaha kadar kitap okuyayım kandille diyen insanların bulunduğu bir ümmetiz biz. Moğol askerlerinin günlerce Fırat ve Dicle'ye kitap taşıdıkları halde elle yazılmış kitapları bitiremedikleri onlardan milyonlarcasının bize bile miras kaldığı bir ümmetiz biz. Böyle bir ümmettik biz. Üç günlük, dört günlük zevk yerine ebedi cennet saadeti arayan bir ümmet olarak, bunu şeker kutularında, çikolata, çikolatalarda asla aramayacak bir ümmet idik biz. İnşallah döneceğimiz nokta da budur. Kardeşler, kadınlarımız ev işiyle meşgul olduğu için, erkeklerimizde çok yoğun bir çalışma temposunda oldukları için, kitap okumaya vakit bulamadıklarını söylüyor ya aksini söylüyorum Müslüman kadın çocuğunu emzirirken bir gözün kitapta olabilir bulaşık yıkadıktan sonra anladım çok yoruldun dinlenmek için okuduğun zaman zaten ona okuma diyorum ben yorulmak için kitap okunur mu hiç? nereden çıktı bu? okuyunca yoran kitap, kitap değildir ki traktör gibi seni güneşin altında çalıştırıyor demektir o. Biz kitabı okumayı, yani Kur'an başta olmak üzere, kitap okumayı, okuyacağımız kitabı bilen birileri olarak, kitap okumayı ruhumuz rahatlasın, oksijenlenelim, soluklanalım, soğuk bir suyu sıcak günde İçer gibi içelim diye kitap okuruz. Bizde kitap bu anlama geliyor. Bu anlamı ne kadar kaybetti, ne kadar kazandı o seviyeye girmek istemiyorum. Ama gayeyi ve hedefi gösteriyorum kardeşler. Biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetin peygamberi bir dağın başında tefekkür halindeyken Allah ona İlk vahyini indirdi, Cebrail aleyhisselamı ilk defa gördü, deyim yerindeyse, ödü patladı korkudan, gökleri ve yeri doldurmuş büyük bir varlık olarak, Cebrail aleyhisselamı gördü, ne yapacağını şaşırmışken, selamun aleyküm ben Cebrailim deme yerine, ikra bismi rabbikellezi halak, diyen ayetle karşılaştı. Oku, oku seni yaratan, bir kan pıhtısından yaratan Rabbinin adıyla oku demek ki okumak bizde ilk iş ve okumak bizde Rabbimizin adına vakıf olmak niçin yaratıldığımızı ve nasıl yaratıldığımızı bilmiş olmak için okumaktır okumak bizde dolayısıyla yatarken dinlenmek için çocuğun ödevine yardım etmek için okumak ayıptır bizde ayıptır çocuğun ödevine yardım etmek için ben önceden bir ansiklopediye bakayım sana yardım edeceğim ödevde demek için okuma olmaz bizde sadece abdestin ve taharetin şartlarını öğrenmek için okumak da okumak değildir bizde okumak hayattır varlık nedenidir dolayısıyla biz yaşadıkça var oldukça okur bir ümmet olmalıyız olmalıydık öyle idik zamanında şimdiki pozisyonda cehaletin okumazlığın ve kitaptan uzaklığın evlerimizde dekor için bile olsa artık kitaplık bulunmayışının üzerimizdeki ayıplığı bu ümmete ait değildir. Bu ümmetin bu zamanındaki müslümanlarına aittir. Biz böyle değildik çünkü. Biz seferberliğe giderken bile çantasında okuyacağı kitabı götüren bir ümmettik. Çanakkale'deki şehitlerimizin emanetleri arasında musafları, not defterleri, okudukları ilmihal kitapları çıkmıştır. Biz bu ümmet iken bulunduğumuz durum kardeşler esef vericidir, üzücüdür, utandırıcıdır. Yarın şefaatine muhtaç olduğumuz ve inşallah şefaatiyle Cennete girmenin bize nasip olacağı peygamberimizde karşılaştığımızda elbette iman yeterli bir sebep olacak ama dal başında mağarada okumakla startı verilmiş bir peygamberin kitap görmemiş bir ümmeti olarak dirilmek yüz kızartıcıdır. Yüz kızartıcı bir durumdur bu. Biliyorum kaç kere okumaya karar verdiğimiz halde bir türlü okuyamadık. Elbette hiçbir çocuk annesinden doğduktan 15 gün sonra 170 santim boyunda 80 kilo olmuyor. Okumak da bedenin gelişmesi gibidir. Elbette bir günde kimse okuyup alim olmuyor. Bin okumadan sonra rahat okur ve okumaktan zevk alır biri haline geleceğiz şüphesiz. Biz müminler olarak okumayı ibadet kabul etmek zorundayız kitabımız bizim oyuncağımızdan mobilyamıza kadar her şeyimizi temsil ediyor evlerimizde çocuklarımızın namaza alıştırılmasında nasıl önce onların bir rekat kılsın secdeyi yanlış yapsın rükusu yanlış olsun zararı yok diyoruz aynı şey bu ümmetin okuması için de geçerlidir zararı yok çocuk aldığımız kitabı yırtsın yeter ki kitap yırtsın çocuk Yahu çocuk kitabı yırtıyor. yırtsın. Yırtığını da hatıra olarak saklayalım. Büyüyünce gösterelim. Bak biz seni kitapla oynatıyorduk da sen bunu yırtmıştın diyelim. Evimizin duvarına yazı yazıyor çocuk kirletiyor da benim en değerli kitabımın kenarına yazı yazsa ne olur? Ne ile çocuk alışacak okumaya? Aman kitaba dokunma, ansiklopedi pahalı ona dokunma. E musaf zaten tazim gerektiriyor. Çocuk, öcü gibi gördüğü şeyler yüzünden kitabı sadece ödev yapmak için fotokopi çektirilecek bir malzeme olarak görmeye başlıyor bu sefer biz oyuncağı da kitaptan olan bir kitleyiz biz hediyesi kitaptan olması gereken bir mümin grubuz biz İnşallah bir gün müminler doktorların zararlı gördüğü şekerler çikolatalar yerine birbirlerine hediye kitap götürdüğü bir günü de Allah bize gösterecektir diye umut ediyorum. Evet, okumayabiliriz, hiç olmasın sevgisi ve samimiyeti yüreğimizde olmalıdır. Kardeşlerim, kitaplı bir ümmetiz biz ve kitabını tahrif etmemiş ümmetiz elhamdülillah. Kitabımız muharref değildir, olduğu gibi kalmıştır ve o kitabımız da bizi dünyanın bütün kitaplarına doğru yönlendirmiş bir kitaptır elhamdülillah yalnız elbette bizim bir kitap okuma düzenimiz kalitemiz olması gerekiyor her yazılı şeye göz gezdiremeyiz biz her resimli kitap bizim kütüphanemizde bulunamaz başlığının değerli olması çok önemli değil muhtevası önemli bir kere sözlerime başlamadan önce bir müslüman olarak nasıl bir işin ticaretin e, ben anlamasam bile mesela burada bu dükkan açılır mı açılmaz mı üç aşağı beş yukarı ben de anlıyorum. Dağ başında kuyumcu dükkanı olur mu diyorum mesela. Bu çarşıda bu dükkan satış yapmaz diye biraz anlıyorum ben. Ama kitaba gelince kitabı bu kitap benim aileme yararlı mı değil mi diye hiç anlayamıyorsam çok üzücü bir şey bu. Çok üzücü. Kitap evet bir branşı gerektiriyor, alim olmayı gerektiriyor ama her kitap bunu gerektirmiyor. Kitap için bir genel kültüre vakıf olmamız lazım. Şunu da adım gibi biliyorum. Bu dersi yapacağımı öğrenen bir arkadaş dedi ki bir şey söyleyeceğim dedi. Buyur dedim, sık sık espri yapmanı tavsiye ederim dedi. Niçin dedim? Sen dedi 60 dakika konuşuyorsun. Kitabın konuşulduğu bir yerde 60 dakika uyumadan nasıl tutacaksın o insanları dedi. Bunu söyleyeceğim ama dedim. Adımı verme söyle dedi. Ben de adını vermiyorum söylüyorum bunu. 60 dakika kitap okumayı tarif edeceksin ve uyutmadan tutacaksın insanları. dıttırma milleti diye tavsiye etti bana. Yani tarzını çıkarıp kaşınır insanlar dedi. Ben ümmetimi bütün dertleriyle... Umuzlanmış birisiyim inşallah. Okumuyorsalar da, okuyorsalar da, namaz kılıyorlarsa da, kılmıyorsalar da, Muhammedun Resulullah diyenlerle beraberim. Kusurları atılmış, düzeltilmiş, planyadan geçmiş ümmet istiyorum ama, onu buluncaya kadar da kendimi perişan etmem. Fakat maalesef görüntümüz bu bizim. Biz kitaptan bu kadar uzakız ki, yani bir kitap listesi vereceğim deyince Allah sabırlar versin diye bana dua edildi. Fakat tedavisi olmaz bir hastalık yoktur. Bu derdi Allah bize indirdi. Bu cahilliğe razı olma sadece dinleyip kelepur bir şekilde yaşama arzusu bu bir musibet olarak bize indi. Allah'ın izniyle tedavimiz de mümkündür. Kardeşler kitaptan söz ettiysek, Elbette önce Kur'an'ı konuşacağız demektir. Bizim kitap listemizin başında, ortasında, dibinde, kenarında, her yerinde Kur'an vardır. Kur'an'ımızı göstermeyen kitap, kitap değildir zaten. Coğrafya kitabı da olsa, matematik kitabı da olsa, onu biz hazmedince Kur'an'a yöneliyor olmalıyız. İlim ona diyoruz biz. İlim odur. Bunun adının biyoloji olması, matematik olması, coğrafya olması... Bir şey değiştirmiyor. Bizi Kur'an'dan bir nebze uzaklaştıran ya da Kur'an'ın azametini bizim gözümüzde büyütmeyen hiçbir kitap, kitap değil, karalama bile değildir. Biz kömür olarak da onu kullanmayız sobada zaten. Külü başımıza dert olur çünkü onun. Kömür bile olmaz ondan. Kağıt fabrikasına gönderilip hamur yaptırılabilir. Başka bir işe yaramaz. Kur'an'ımıza delalet etmeyen bizi Allah'a ve Allah'ın kitabına götürmeyen herhangi bir kitap. Kardeşler, ilk okumamız bizim şüphesiz Kur'an'ımızdır. Kur'an okumakla iki ana şeyi kastediyoruz. Birincisi, dilini bildik veya bilmedik, Rabbimizin bize armağanı olan Kur'an okuruz. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم der, başından sonuna kadar okuruz. Bir saat, iki saat, on dakika ama, Kur'an'ımızı mutat bir şekilde her gün periyodik bir takvim olarak okuruz. Bu okumaktan ibadet kastımız olur. Stresimize, bunalımımıza, şifa kastımız olur. Her niyetle Kur'an'ı okuruz biz. Bu okuyuşumuzda anlamını bilmemiz veya bilmememiz sevabımızı etkilemiyor. Bizim hızımızı asla etkilemiyor dolayısıyla eûzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim diye başlayıp herhangi bir yerinden okuduğumuz zaman Kur'an'ın yapılacak <gülüyor> en güzel okumayı en mübarek <gülüyor> işlerden birisini yapmış oluruz biz ümmeti Muhammed olarak okumak dedik mi bunu kastediyoruz böyle bir okumaya Okuma diyoruz. Ne kadar, nasıl, herkesin ibadet zevki kadar insan var. Öğlen namazının başında dört rekat sünnet kılıyor. Sonra dört rekat farz kılıyor. Sonra dört rekat sünnet daha kılıyor. Böyle on iki rekat namaz kıldıktan sonra oturuyor on dakika, on beş dakika da tesbihatını, virdini yapıyor. Bu insanda öğle kıldı deniyor. Başka bir insan öğlenin dört rekat farzını kılıyor. Sünnetini de önceden kılıyor, iki rekat kılıyor, on rekatle geçiştiriyor. tesbihleri de hızlı bir şekilde devirip gidiyor. Buna da öğle namazı kıldı deniyor. Öbür Müslüman tesbihlerinden yontuyor, buna da öğle namazı kıldı deniyor. Öbür Müslüman da geliyor, sünnetleri ya nasip başka gün deyip dört rekat farzı kılıyor. Ayakkabısını giyerken de selamun aleyküm ve rahmetullah deyip camiden çıkıp gidiyor. Yani ayakkabı giymeyi bile selamla birleştiriyor bir saniye fazla namazda kalmamak için ama buna da öğle kıldı denir, denmelidir. Bunların hepsinin, bu alternatiflerin hepsinin adı öğle namazıdır. Kur'an okumak da bunun gibi bir şey. Oturup da işime çıkmadan önce şöyle yarım saat Rabbimle baş başa kalayım deyip Kur'an okuyan ve sanki Allah konuşuyor o dinliyor gibi huşu içerisinde olan bir mümin vardır öbürü de, yahu bu Kur'an okumadıkça biz Müslüman sayılmayacağız herhalde deyip, bir sayfa Kur'an okuyordur, o arada cep telefonuna bakıyor, saatine bakıyor, kaşınacak bütün yerlerini kaşıtıyor, işte zil çaldı mı ona bakıyor, o arada gazete geldiyse ona da göz gezdiriyor ama Kur'an da okuyor. Buna da Kur'an okuyu deniyor. Kardeşim bu bir kalite meselesi, kalite meselesi, zevk meselesi, heyecan meselesi, ne bulacağını umma hasreti meselesidir. Cep telefonu elinde, Kur'an öbür elinde, devam. Bir böyle giden var, bir de mushafı açınca, dünyanın yıkıldığından da haberi olmayan biri var. İkisi de. Ama adları Kur'an okumaktır. Biz mümin olarak, hiç kimseyi senin kulağında cep telefonu vardı demek ki kalbinde de Tevrat vardı senin diye itham edecek halimiz yok batıl ve yanlış bir söz olur bu herkes okuyor kardeşim bu okuma 10 senedir okuyorsun şimdi Musaf'ı açtın abdest alsam mı almasam mı diye tereddüt ediyorsun öbürü de Musaf açacağım diye sanki bir bakıma girdi adete. abdestini aldı tazelendi kübleye döndü gözü yaşarmaya başladı ee, bir sayfa bitirdi döndü bir daha sanki anlıyor aşkın oldu mu dudaktan konuşulanı da anlarsın göz hareketlerini de dudak kadar anlarsın sen bu aşk meselesidir nasıl bir anne çocuğunun gözünden ne istediğini anlıyor 3 aylık çocuk konuştuğu yok bir şey yok o anneye bakıyor anne ona bakıyor ha şunu mu istedin diyor gidip mutfaktan onu getiriyor Yahu biz niye anlamadık? Sen ana gibi çocuğa bakarsan anlarsın tabii. Kur'an'a bakmakta böyle vallahi billahi Arapça bilmek lazım değil Kur'an için. Çanakkale'de toprağın altındakiler Kur'an'ı korumak için gittiler. Yemin etsem başım derde girmez. Bir satırını anladıkları yoktu Kur'an'ın. Köylerindeki cami <gülüyor> caminin o da büyük ihtimalle Kur'an anlamayan imamı bir cuma günü dedi ki Yo kardeşler, köylüler. İstanbul'da halifemiz dertteymiş. Fransızlar gelip Kur'an'ımızı çiğneyecekmiş. Haberiniz ola ha dedi. Cuma'dan sonra yola döküldü insanlar. Kınalayıp kınalayıp çocuklarını Kur'an göndermeye kurtarmaya gönderdiler. Hiçbiri Kur'an'dan anladığı yoktu. Anlasalardı bir medresede hocalık numarasıyla kalırlardı zaten. Bereket ki anlamamışlar da şehadetle Rablerine kavuşmuşlar. Anlayıp Kur'an'ın üzerinden hile yapmaktansa cahili olup, Kur'an'ın hasretiyle yaşamak daha evladır. Kul var, kul var. Okuyuş var, okuyuş var. Herkesin derdi başka, sevdası başka. Herkes Rabbinin huzurunda imtihan oluyor. Kardeşlerim, Kur'an okumak deyince önce bunu kastediyoruz. İkinci olarak da şüphesiz kitabımız Kur'an'ın, bize ne dediğini anlamak için Türkçeleştirilmiş anlamını da okumalıyız. Buna meal diyoruz. Kur'an meali demek Rabbimiz orada ne buyurduğunu Türkçe bize anlatan demek. Elhamdülillahi Rabbil alemin Kur'an'dır. Bunun meali de hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Bu da bunun mealidir. Bir mümin meal okumalı mıdır gözün var mı var Türkçe biliyor musun biliyorsun hastanede misin morgda mısın yok evdesin okuyacaksın tabi tabi okuyacaksın meal de okuyacaksın ama meal okumak Kur'an'ın tercümesini anlamaktır Kur'an'ın ne dediğini anlamak başka bir şey Kur'an'dan anlam çıkarmak başka bir şeydir elhamdülillahi Rabbil âlemin demek hamd yani teşekkür etmek şükretmek alemlerin Rabbine mahsustur demektir. Bunu anladın mı? Kur'an'ın anlamını anladın demektir. Bu insana çok şey katmayabilir. Elem tara keyfe faale rabbuka bi ashabil fil. Görmedin mi Rabbin fil sahiplerini? nasıl yaptı ne hale getirdi bunu bu şekilde anladın mı fil suresini anladın demektir sen kalkıp da bana bu mendebur Amerika ile uğraşılmaz çok kötü maazallah dikkat etmek lazım siyaseti ona göre ayarlamak lazım dedin mi senin okuduğun şeyin Kur'an'ı anlamak olduğunu ama Kur'an'dan fil suresinden bir anlam çıkaramadığını söylerim ben de hem diyeceksin ki küçücük bir serçe ile fili nasıl helak etti Allah diyor Fil suresinde. Tefsir dersleri meal dersleri Allah uçuyor be Kur'an uzmanı oldun. Sonra da Amerika deyince gözün fal taşı gibi açılacak eyvah Amerika geliyor diyeceksin. Allah'ın Amerika ile de baş edip edemeyeceğini ya da en azından onun ipini salanın Allah olduğunu hala anlamayacaksın. Sen Fil suresini anladın, Fil suresinden anlam çıkaramadın sen. Anlam çıkaramadın. Sen eğer cuma namazına gidersem işten atılırım. Yahut da sakallı olursam beni şef yapmazlar diye düşünüyor rızkınla ilgili hala hamdlerin bütün minnet ve şükürlerin Rabbinle alemlerin Rabbi olan Allah'a ait olduğunu anlayamamışsın ama alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diye mahalden okumuşsun sen Fatiha'nın anlamını anlamışsın Fatiha'dan sana 24 saat hayatın boyunca ne anlam yüklenmesi gerektiğini anlayamamışsın. Sen parmağında altın yüzük taşıyan ama altın üretemeyen birisi gibisin o zaman. Altın var fakat birisi yüzüğü parmağına takınca senin oluyor o altın. Kur'an anlamını bilip alim olmamız için gelmiş bir kitap değildir. Anlamına göre adam olmak için gelmiş bir kitaptır. Nasıl asabı ı kiram, bir kişi iken yüz kişinin içine daldılar. Yermukte, Yermukte Ebu Cehil'in oğlu İkrime radıyallahu yallah an. Benim şöyle ellerimi zincirleyip salın şu kafirlerin içine dediği zamanı hatırlıyor musunuz kardeşler? Yirmi bin kişinin içine şimşek gibi girdiğinde parçalarının bile kalmayacağını çok iyi biliyordu ama. Selam tara, kâife, faal Rabbu'ke bi ashab il fiili Biliyordu ki Allah yüz bin kişinin içine de dalsam, kılıçsız, silahsız da olsam, filleri, filleri ve binlerce insanı bir serçeyle helak eden Allah beni nasıl korumaz? deyip anladığı fil suresinde fillerden daha güçlü olarak imanlı bir şekilde küfür ordusunun içine girdi hala sen çocuğumun geleceği ne olur diye 3 yaşında kız çocuğunun 5 yaşında kız çocuğunun şu bu şartta daha 5 yaşında kız mı erkek mi olduğu bile neredeyse anlaşılmamış bir çocuğun boşandığı zaman ne olacak diye hesap yapıyorsun ama Kur'an'ı da defalarca hatim olarak okumuşsun meal olarak okumuşsun hanım abla Meal okumaya gelince harika. 5 yaşında kız çocuğu 20 yaşına gelecekte evlenecekte 10 sene sonra kocası boşayacak da, sen mezara çoktan gitmişsin o arada, kocası boşayınca aç kalmasın diye, çocuğunu caiz olmayacak bir eğitime kurban ediyorsun. Ama meal okur bak. Oo, meal de bir tane. Keşke hiçbir şey okumasaydın da, Kur'an için Çanakkale'ye gidecek kadar, Çocuğunu kınalayıp kınalayıp şehit adayı olarak kurbanlık koç gibi meydanlara salacak bir yüreğin olsaydı. Biz okuduğumuz Kur'an'ı kültür diye okumuyoruz. İman kitabı diye okuyoruz. İman da beğenmek veya okşamak demek değildir. Kendini onun içine salmak demektir. İman bir kazandır. O kazanı insanlar içlerine almak veya kazanın içine girip kaynayıp uçmak ruh aleminde buharlaşmak şeklinde tercih etmelidirler biz mümin olarak kitabımız Kur'an'ı vay be Ebrehe'yi ne hale getirmiş Allah vay be, vay be maşallah ne be vay be dedin yahu bir vay be dedin ki gökler sallandı bundan vay beymiş Ebrehe'nin nesli kurudu mu Kabe baskından kurtuldu mu? Hala Kabe'nin etrafında internet kafeler, fillerle işgal ettiler Kabe'yi. Hacı'yı da rahat bırakmıyorlar. Kabe'dekini de rahat bırakmıyorlar. Ebrehe'nin nesli kurumadı ki, kurumayacak ki. Ebrehe devam ediyor. Allah, Allah'tır. Kur'an, Kur'an'dır. Sen de müminsin. İlk günkü cihat, ilk günkü, Kavga gürüldü, devam ediyor. Biz kardeşler Kur'an okuruz. Euzubillahimineşşeytanirracim deriz. Bir başlarız, Nas suresinden çıkıncaya kadar Rabbimizle canlı bağlantıdayız diye ahenk buluruz. Zevk içerisinde mu Kur'an'ı, Musaf'ı kapattığımız zaman ah elhamdülillah diyecek kadar mutluluğu içimizde hissederiz. Var mı bir mümin ki en gergin zamanında çoluk çocuk onu bunaltmış işinde sıkıntı var çatlıyor kafası abdest alıp şöyle bir Kur'an okuyayım yarım saatte bir rahatlayayım. İşte mümin işte mümin Allah ashabı kiramdan razı olsun. Ne diyor biz 10 ayet öğrenir gider evimizde onu uygulardık gelir 10 ayet daha öğrenirdik diyor. 10 yaşında çocuklarını hafız yapmadılar. 20 yaşındayken de hafız yapmadılar ama evlerine gelip çocuklar Allah bugün 10 ayet gönderdi bize haydi bakalım ne istiyor bizden deyip inen 10 ayeti pratiğe uyguladılar 10 gram 100 gram peynir aldılar kahvaltıda onu yediler adeta öyle 2 teneke 3 teneke peynir alıp birazını yiyip gerisini de çürütüp çöpe atmadılar Kur'an 10 ayetiyle kainatın baştan aşağı donanacağı kadar büyük bir kitap. Biz onun ayetleri içerisinde bütün stresimizi bunalımımızı atmayı becermek zorundayız. Mealini de okuyacağız. Tefsirini de okuyacağız. Ama vay be Karun vay be ne şimarek herifmiş. Mini Karun amcayı tanıyor musun? Ev satarken geçen hafta ortaya çıkmıştı. Karun abi var bir de. Karun abi. O Karun mel'unu Allah, Kur'an'a dekor için koymadı. Karun sonra, Ebu Cehil'in amcası da değil, Musa aleyhisselamın kuzeni üstelik. Firavun'un dayısı da değil, Musa aleyhisselamın akrabası. O da güya iman ediyordu Musa aleyhisselama. Yabancımız değil O un, Karun var Bir de Karun abi var Karun abi de var bir tane Cebini karıştırdın mı Faiz hesapları çıkıyor cebinden Karun abinin Öyle Kur'an'dan Karun amcayı Okuyup gitmek yok Bir de Karun Efendi var Onunla da bir tanışalım istiyorsan Biz Kur'an'ı Kültür için mi okuyoruz Yoksa on ayetini alıp, tamir edip kendimizi, on ayetine daha gideceğimiz, gıda gibi mi okuyoruz? Gıda gibi. Kur'an böyle okunacak. Kitap listemizin başında, ortasında, dibinde, kenarında, altında, üstünde Kur'an var dedik. Ve Kur'an'la ilgili de, bu şekilde bir açılım yaptık. Sonra kardeşler, bir mümin, en azından riyaz Salihin isimli kitabı muhakkak şerhiyle beraber okumalıdır. Aksi takdirde Peygamber aleyhisselam efendimizi tanımak mümkün değildir. Ne dediğimi çok iyi bilerek söylüyorum. Bu sözümün bedelinin de beni yıpratacağını da çok iyi biliyorum. Kardeşlerim, Bilerek ve şuurlu bir şekilde diyorum ki, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz filan yılda Mekke'de doğdu, babasının adı şudur, annesinin adı şudur, dedesinin adı budur, hicreti şu gün yaptı, Ebu Bekir mağaradayken ayağına yılan sokuyordu, Ebu Bekir ayağını koydu oraya, ondan sonra yılan onu ağlattı, şu ayet indi, bu şekilde Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in hayatının, böyle filmle izlenir gibi bilinmesinin alimallah hiçbir faydası yoktur mümine bunları Ebu Cehil biliyor değil gözüyle görüyordu zaten bir işine yaradı mı Ebu Cehil'in Ebu Leheb Tebbet yeda Ebi Leheb diyor Kur'an hizmetçisini çağırdı dedi ki işte filanca yeğenim doğmuş e, babam Abdülmuttalip de ona e, Muhammed ismini koymuş. Git Muhammed'e ebelik yap, hizmet yap dedi. hemşirelik yaptırdı bir sene, iki sene ona. İşine yaradı mı bu Lehebin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin boyu kaç santimdi? Nerede doğdu? Bunu bilmenin bir anlamı yoktur. Bir faydası da yoktur. Salı günü doğdu var mı bir diyeceğin? Pazartesiye göre bir şey değişecek mi? pazartesi doğmadı da cuma günü doğdu biz cennete geç mi gireceğiz ya da erken mi gireceğiz dikkat edin dünyanın hiçbir yerinde İslam'ı kendisine düşman gören sistemler Muhammed Aleyhisselam'ın siretiyle ilgili bir mücadele yapmıyorlar hiçbir zaman öğren öğrenebildiğin kadar bunun bir katkısı yok kimseye peygamber şu gün doğsa ne olur Bedir'e 300 kişi katılsalar ne olur 420 kişi olsalar ne olur bu rakamlar kimsenin karnını doyuruyor mu? Filan bankanın bütçesinin ne kadar olduğunu akşama kadar saysan, şu bütçe şurada, şuraya girdi. Sana ne alemin malından? Zenginin malını saymak fakirin karnını doyurmuyor. Züğürt tesellisi sadece. Peygamber aleyhisselamın dini var kardeşim. Dini ahlakı var. Şeriatı var. Haram, helal deyip gitmiş. Siret-i Nebi'de şu haramdır, şu helaldir diye bir kelime yok ki. Şu gün doğdu, şu gün öldü var. Saat altıda güneş doğuyormuş. Ben buzdolabının içindeyken saat altıda olsa ne olur, yedide de olsa ne olur güneş? Beni etkilemiyor ki ben buzdolabında donuyorum burada. Ne okuyacağımızı söylüyorum. Siret-i Nebi ilk okunacak kitap değildir. Hadis-i şerif ilk okunacak kitaptır. Biz kesinlikle Riyazu salihin okumalıyız en azından. Bunu da şerhiyle okuyacağız. Çünkü dilimizle dili arasında peygamberin uçurumlar oluştu maalesef. Şerh demek, bunun bize ne anlam ifade ettiğinin izah edilmesi demektir. Özellikle benim hocalarım olan Yaşar Kandemir hocamın, Başkanlığında yazılmış olan Riyazu Salih'in şerhini hararetle tavsiye ediyorum. Bir mümin bunu muhakkak okumalıdır. Tekrar bana pahalıya mal olacağını bile bile söylüyorum. Yüzlerce senedir Siret-i Nebi okunuyor. Bu ülkede cumhuriyet kurulduğundan beri okullarda bile Siret-i Nebi hiçbir zaman yasak olmadı okutuluyor. Ama peygamberden fersah fersah uzak bir nesil geliyor. Çünkü Siret-i Nebi'de yere tükürmek, Müslümana şöyle hakaret etmek suçtur, ayıptır diye bir şey yoktur. Ne yapacağını, ne yapmayacağını Siret-i Nebi öğretmez. Yanlış bir branştır bu. Yani tıp diye tıp tarihi okumak gibi bir şeydir bu. Tıp başka şey, tıp tarihi başka bir şey. İşte tıp, İbn Sina'dan beri nasıl geldi? Hangi fakülte nerede kuruldu? Oku okuyabildiğin kadar o arada romatizmadan gidersin sen. Tıp değil bu. Tıp tarihi tıp değildir. Peygamber Aleyhisselam siyreti nebi'de görünmez, Riyazu Salihinde görünür. Edepli mümin, Allah'tan korkan mümin, cennet adayı mümin Riyazu Salihinden yetişir. Kardeşlerim üçüncü okumamız şart olan. Evlerimizde bulunması gereken kitap, İlmuhal kitabıdır. İlmuhal, bir Müslümanın günlük hayatındaki pratik bilgiler demektir. Abdestten, taharetten, namazdan, oruçtan, zekattan, müftü olmayacak, hoca olmayacak düzeyde, her Müslümana lazım olan günlük bilgi demektir. Bir İlmuhal kitabını okumak, Farz-ı ayındır. Her Müslüman için farz-ı ayındır. Salihin şu internet çağında, Müslümanların ailelerini ahlaksızlıktan koruyamadıkları zamanda, riyaz Salihin farz-ı ayındır. Kur'an zaten konuşmaya gerek yok. Kur'an hakkında bir hüküm vermeye gerek yoktur. Müminlerin evlerindeki kütüphanenin listesi üç şey oldu. Kur'an'ımız, Riyazu's Salihin en azından hadis kitabı olarak ilmuhal kitabı. Hangi yazarın ilmuhalı olduğu önemli değil. Senin dilinin uygun olduğu bir ilmuhal olsun. İlmuhallerin en güzeli, en güveniliri merhum Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'nin ilmuhalidir. Ama ne halde ki halk için yazdığı bir kitaptı 1950'lerde. Şimdi hocaların bile okuyama zorluğu çektikleri maalesef zor bir kitap haline geldi. Kitap güzel ama latince yazılsa o kadar zor olurdu herhalde. Neden? Gündem değişik. Çet çatlı bir ilim var artık. Çet etti, çat etti. Artık mesaj çekerken bile bazı mesajları okuyamıyorum. Eslime diye bir şey yazıyor. Selamun Aleyküm demekmiş o. Ne hale geldik. Yani gençlerin dilinden ve internet ağzından din öğreniliyor yani soru soruluyor soruyu anlayamıyorum anlamadım diyorum ben ile yazmıştım diyor İki kontür göndermemek için kısaltmasıyla yazmış yahu dininle ilgili ahiretinle ilgili şeye bir kontür fazla harcasan ne olur e, çağ böyle bir çağ zavallı Ömer Nasuhi Bilmen hocamız rahmetullahi aleyh ne kadar da halkça yazacağım diye uğraşmıştır ne bilsin halkın internet halkı olacağını? Her halükarda ilmu halin en önemli boyutu senin dilin boyutudur. İkincisi lekesiz bir adamın ilm halini oku. Alim olabilir de lekeli alim de olur. Lekeli alim ne demek? Bakıyorsun ki melekleri kabul etmez, cinleri kabul etmez, kaderi kabul etmez şunu kabul etmez Kur'an'ın bu dizilişi uygun değil başka türlü dizilsin Kur'an hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'mel nasir yani 1400 senedir milyarlarca mümin bir şey anlamadı da sen nereden anladın bunu dün kalktın yataktan bugün yol tarif ediyorsun bu da bir cahillik çeşidi bu tip bataklıklarda bulunan insan din ehli sünnet değildir atın kesin demiyorum o da bir bataklık çeşidi kendini burada oturup, şunu uygun görmedim, eli sünnetten atın bunu, demek de bir bataklık çeşidi. Ne zamandan beri Allah Teala sana, serfrika verdi, uzmanlık, mühür basıyor en insanlara. Halin ne senin, nasıl öleceğin belli mi? bu Bekir bile ödü patladı, bu dünyadan imansız giderim diye. Sen kendin garanti mübarek, tutmuşun bir şeyhin elinden, şeyh de senin elinden, oyna oyna parkta dolaşıyorlar cennette. <gülüyor> Kardeşlerim, niye güldüğünüzü de merak ediyorum vakanın dışında bir şey mi anlatıyorum bu hal doğru değil bu insan sapıktır haşa öyle bir şey de demiyorum ama yani mikroplu bir şeyle uğraşacak vaktimiz yok bizim Allah dostu bir insan okumalı mümkün olduğu kadar Türkçesi sade olsun Türkçesi açısından hocam Ali Fikri Yavuz e, merhum rahmetullahi aleyhin İlm halini tavsiye edebilirim. Ömer Nasuh bilmene göre daha Türkçesi sadedir. Üzerinde şu şöyle dedi, bu böyle dedi, acaba yanlış mı söyledi diye tartışılmış bir insan değildir. <gülüyor> Eski İstanbul müftülerinden, Alifik Fikri Yavuz Hoca Efendi'nin ilm hali. <gülüyor> Değerli ilim adamı, fıkıh bilgisi güçlü birisidir. Tavsiye ederim. Ölmüş insanlar... Dün kitaplarını ve şahsiyetlerini konuşmak tabi sakınca görmüyorum ama yaşayan birisinin kitabı şöyledir, güzeldir demek pek hoş olmuyor. Hem sonu belli değil. Daha filmin nerede biteceği belli değil. Dizi olarak devam ediyor hala. Hem de bir tenkit gerekir, cevap gerekir diye yaşayanlar üzerinden isim vermemeye mümkün olduğu kadar çalışıyorum. Kardeşlerim, bir il kitabı farz-ı ayındır. Fakat gerek Meal tefsir okumamız. gerek hadisi şerif Riyazu Salin okumamız. Gerekse ilmuhal okumamız, bu üç farz düzeyinde gördüğümüz bilgi, bu üç değerli kitabımız, bireysel olarak açılıp okunduğunda bir roman gibi seni sürükleyip götürmez hiçbir zaman. İlim en az üç kişilik grubun işidir. İlim olarak okuyacaksan, Okumuş olmak için okuyacaksan uyurken de uyuyabilirsin. Çevirebildiğin kadar sayfa çevir bir zararı yok. Yani sayfa çevirdikçe şu kadar okudum dersin. O romandır. İlim denen şeyde iki şey çok önemli. Birincisi oturacaksın üç kişi önlerinde kitap onlarında olacak. Biri cep telefonuna bakıp seni dinliyor numarası yapmayacak. Üçü de önünde kitap olacak. İkinci ilke de Kitap okumak demek kenarına işaret edip anlamadığın bir şeye soru işareti koy, anladığının altını çiz, üstünü çiz, bir daha dön. Hamur yoğurur gibi yoğurduğun kitap sende kalır. Aldık kitabı, o hocanın tavsiye ettiği kitaptı. Okuduk, yüz sayfaya geldik, bu şuna benziyor. Hani kadınlar yarım küle irmik, bir şişe su, ondan sonra yağ, yumurta biraz herhalde yoğurt da katıyorlar işte bunun da irmik tatlısı yapacaklar sen hepsini leğene kattın attın fırına biraz sonra ne çıktı bilmiyorum talaş gibi bir şey çıkar herhalde bunu şöyle yoğuracaksın evireceksin bir daha bir daha bir daha bir daha kolunu ağracak o irmiği yoğurmaktan ya da mikserle çevireceksin Kitapta bu şekilde hamur olur kafada öbür türlü talaş olur nezle yapar bir sürü başını belaya sokar. Sorun olur sende kitap sonra. Çünkü sen o kitabın içinden işe yaramaz bir cümle anlarsın sadece. Ya da bütün bildiğini alıp oraya edecek bir şey anlarsın. En üst paragraftaki bir kelimeydi onun şifresi zaten. Sen onu atladığın için ulan bu sapık bir kitap hoca bunu tavsiye etmişti üstelik dersin. Yani bu anlam için hazmede ede. Mesela bir sayfayı bir haftada okuduk. Bana kaç sayfa ne kadar okuduğun deme. O sayfadan sonra senin bakışların değişti mi? Abdest alışına dikkat etmeye başladın mı? Evet. Müthiş. Beş cilt okudun kabul et kendini. İşe yaramış çünkü. İşe yaramış. On küle irmiği çamur yapıp fırına atmışın. Bir de yüz gram irmikten mis gibi tatlı yapmışın. Birini çöpe atacaksın, biri sana gıda olacak. Kitap okumak. Bir, en az üç kişiyle olacak, on kişiden de fazla olmayacak. Mitinge döner o, bir satır bir şey anlamazsın oradan. Bilen bilmeyen o, on kişilik güzel bir grup olacak. Evlerimizdeki kitap okumalarımıza gelince kardeşler, zor mu olur bilemiyorum ama şunu tavsiye ediyorum. Bir, aile büyüğümüz, erkek veya kadın, ilmin erkeği kadını yok. Keşke kadınlar erkeklerden iyi okusa da biz de edepli bir şekilde önlerinde oturup ilim öğrensek onlardan Hiçbir zararı yok Şeref bile olur bizim için Ayşe anamızın önüne oturanlar çoğu sonra şehit olarak ölmüş gitmiş erkek sahabilerdi Öyle bir edepli oturdular ki önünde ne buyuruyorsun dediler Çıt çıkarmadan dinlediler Biz ilmin kölesiyiz Kadının veya erkeğin kölesi değiliz İlme köleyiz ama İlme can feda ederiz Keşke evimizden bir kişiyi filan ilim meclisine git, filan ilmu dersini oku. Güzel hazmet, sonra aile reisini olarak topla bizi. Üç yaşındaki çocuğumuzdan altmış yaşındaki dedemize kadar hepsi bir gün toplansınlar. Haftada bir gün. E çocuk oynuyor. Kardeşim sen benim derdimi anla. Saat yedi ile dokuz arası biz burada ders yapacağız de, tamam mı? Çocuk da oyuncaklarını alsın derse gelsin. Hiç korkma sen. Fakat sen ölünce desin ki rahmetli babam bizi çarşamba akşamları toplar. Ben orada arabamla oynardım vın vın yapardım. Bir şeyler konuşurlardı orada. Şefaat sebebi bu işte. Melekleri şahit tutturuyorsun. Senin evinde Resulullah konuşturduğuna dair. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir dersi 50 dakikadan fazla yapmayacağız evde. Bir insanın dikkat boyutu 50 dakikadır. 59. dakikada kaşınmaya başlar. Anla kaşınıyorsa yerinde duramıyor demektir. Çocuksa çişim geldi der, büyükse benim randevum vardı der. Bunu dedirtmeden bırakmak lazım. Ders mantığımız çok önemli bizim. Bir kere getirin bir ders yapalım değil kıbleye dönüp sabah namazı kılar gibi Allah'ın razı olacağı bir işi yapacağız bu evde. Aile olarak. E biz iki senedir yapıyoruz hala hoca olamadık. 23. senesinde bile Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bilmediği bir sürü şey vardı. Üstelik de güneşin dibinde duruyordu. Böyle çarşamba günleri derse filan da gitmiyordu. 23 yıl güneşin elinden tutarak dolaştı. Sonra da şu işi nasıl yapacağız diye 40 defa sormadan yapamadığı işler oldu. Her şeyi bilmek Allah'a mahsus. Bizim vazifemiz her şeyi bilmek, çok şeyi bilmek değil. Bilmek için uğraşmak bizim vazifemiz. Uğraş sen. İlim yolunda ol, zilzurna cahil git ahirete, zarar yok. Ama Allah seni kitabın başında görsün. Kardeşler, bu üç, Büyük kitap listesi kütüphanemizdir bizim. Bunların, Üçün dışındaki bütün kitaplar, Nafile kitaplardır. Nasıl öğlenin farzı var, Öyle yıkılmış sayılıyorsun, Sonrasında da bir sürü nafileleri var, Önünde arkasında tesbihat var, Bütün kitaplar nafile kitaplardır. Hiçbir yazarın kitabı kutsal değildir. Yazarı Allah olan kitaptır mukaddes. Onun dışındakiler iyi, Güzel, hoş, değerli, çok iyi, çok güzel türünden kitaplardır hep. Ama elbette üst kata alt katın basamaklarından çıkılıyor. Üst katta oturan alt kattaki basamakları kullanarak yukarı çıkmıştır hep. Bu sebeple şu kitap incedir, kalındır diye değil, bu yararlı mıdır, değil midir diye tavsiye alırız biz. Okuma listesi tavsiyesi alırız. Tavsiye edene de dikkat ederiz. Şimdi insanlar 50 sene, 70 sene inşallah yaşayacağın kızla ilgili soru soruyor. Bu kızı alayım. Mı? He he çok iyidir. Babasını tanırım diyor. Ya sana kızı soruyor, sen babasını tanıyorum diyorsun. Şimdi de bu kitap iyi midir diyorsun. He he ben onun yazarını biliyorum. Çok iyi bir alim insandır. E, bu kitabı müftüler için mi yazdı? İşçiler için mi yazdı? Yabancılar için mi yazdı? Bu kitap ne? E, o kitabı görmedim ben. E, ne tavsiye ediyorsun bana? Bu yanlış bir adres verme. Bu hıyanet. Müminin mümindeki haklarından birisi nasihat istediğinde yani öğüt istediğinde öğüt vermektir. Senden adam öğüt istiyor. Kul hakkı bu. He oku diyorsun sen. Okuyunca ne? Bu kitabı ben okumadım de. Okuduysan okuduğun kitabın özetini söyle. Kardeşler ikra ümmetiyiz. İkra evlerimizde ne kadar görüldüğüne dikkat edelim. Mobilya da görülür evimizde melekler kaydeder onu. Kitap da görünür. Ne kadar film, haber izlediğimizi de kaydediyor melekler. Çocuklarımızı senede kaç kere bir kitabı onların kulağına akıtmak için okuduğumuzu da kaydediyorlar. Ve bunlar bir gün sağ elimizden ya da sol elimizden bize verilecek muhakkak. Böyle iman ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.